Ölüm endişe değil tehditler ne gam bana topun tüfeğin ne ki atomlar yetmez bana o küfrün kalesinde açmışken gedik gedik parçalarız biz seni tozun katıp dumana Bir volkan gibi yara, yeri göğü inletsem, Cihanın her yerine tohum gibi serpilsem, Elleri birleştirip gönülleri perçimle, Bütün Müslümanlara kardeşliği söylesem. Yanıyor İslam için bir kor olmuş yüreğim, Kaldır Ya geceyi, seherleri göreyim. Küfrü ve zulmü söndür, mazlumları sevindir. İslam'a zaferler ver, budur senden dileyim. Ey kafir Amerika, o zulmün kalmaz sana, içi boş kuklaların geçiririz kafana. Dünyanın her yerinde silmek için zulmünü yiğit Hizbullahiler el basmışlar Kur'an'a.